Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah. Çok muhterem kardeşlerim, hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyor. Ve alemlerin yüce Rabbinden, Allah'ımdan hepinize, bütün ümmeti Muhammed'e, bütün din kardeşlerime acizane, sağlık, sıhhat, afiyet, saadet ve selamet niyaz ediyorum. Rabbim yarınımızı bugünümüzden daha hayırlı kılsın. Amellerimizi, tövbelerimizi, istiğfarlarımızı, dualarımızı ve sair ibadet ve taatımızı ahseni kabul ile dedelerimizin tabiriyle makbul buyursun. Ve de bütün ümmeti Muhammed'e Ramazan'a doğru giden dünyada hayırlar, iyilikler, güzellikler Özellikle afiyetler nasip eylesin. Afiyet çok önemli bir nimet, çok mühim bir nimet. Birçok kardeşimiz acizane bizden, hocam ne olur cemaatle beraber olduğunuz zaman bize dua edin. Hastalarımız var, sıkıntılarımız var, dertlilerimiz var. Bize dua edin de cemaatimiz amin desinler siz izleyen kardeşlerimizi kastediyorlar onlar amin desinler onların içerisinde güzel insanlar vardır umarım ki Rabbimiz duaları kabul buyurur da bizlere ve hastalarımıza sağlık sıhhat afiyet lütfeder diye ricada bulunuyorlar ben de onun için sözümün başında Rabbim bütün ümmeti Muhammed'e sağlık sıhhat afiyet nasip etsin diye dua ediyorum ve de siz değerli kardeşlerimin gönülden aminlerini rica ediyorum. Rabbim hepimize iyilikler ve güzellikler nasip etsin. Tabii her zamanki gibi sözlerimizin başında yine Rabbimize hamd ve senaların en mükemmelini, en güzelini arz ediyoruz. Çünkü o bizim Rabbimiz, Halikimiz, Yaratıcımız. Her şeyimizle O'na, Muhtaçız, borçluyuz ve her şeyimiz ondan. Onun için hem hamd ve senaların en mükemmelini Rabbimize arz ediyoruz. Hem de teşekkür ediyoruz Rabbimize. Şükrediyoruz bahşettiği nimetlere, ihsan ettiği ikramlara, lütuflarına ve nimetlerine Rabbimize şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz. Özellikle iman ve İslam şerefine teşekkür ediyoruz. Rabbim dünyada da ahirette de bizi bu muhteşem nimetten mahrum kılmasın diye iltica ediyoruz. Sonra da tabi her zamanki gibi seyidimiz, efendimiz, peygamberimiz, sebebi vücudumuz ve her şeyimiz, her şeyimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sayısız salat ve selamımızı arz ediyoruz. Yüce Rabbim ali dergahında ahseni kabul ile makbul eleyip kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazretlerini haberdar eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, geçen haftaki sohbetimizde beraberce Furkan suresinden bazı ayeti kerimeleri anlamaya çalışmıştık ama sohbeti bitirememiştik. Demiştik ki Rabbim sağlık verirse, imkan verirse inşallahurrahman bu haftadan için bu hafta tamamlarız sohbetimizi diye Rabbim lütfetti ihsan etti yine siz değerli kardeşlerimle siz güzel insanlarla beraberiz ayrıca bu nimetten dolayı Rabbime şükrediyorum Rabbim inanan müminlerle beraber olma nimetini bize hem dünyada nasip etsin hem de mahşer gününde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin o muhteşem sancağının altında Allah'ın dostlarıyla, sevdikleriyle, müminlerle, inananlarla beraber olalım inşallah. Değerli kardeşlerim, hayatımızı Rabbimiz bizden daha iyi biliyor. Hepimiz gencimizle, yaşlımızla belirli bir ömür geçirdik. Bugüne kadar yıllar geçirdik. Bu yılların içerisinde hata ettiğimiz zamanlar, dalgınlık ettiğimiz zamanlar, Rabbimizin razı olmadığı işler belki oldu hepimizde. Böyle bir şey de edeben belki denilir. Burada hemen hatırlatayım. Mesela bir kişi vefat etmişse aklı başında olan büyüklerimiz arkasından dua ederken Allah taksiratını affetsin diye dua etmezler. Neden? Yani birisi kalkar da der ki bu adamcağızın bildiğin bir günahı mı var? Niye hüsnü zan etmiyorsun da suizan ediyorsun? Büyüklerimiz derler ki hep dikkatli müminler varsa Allah taksiratını affetsin. Varsa. Çünkü biz bilemeyiz ki o kul Allah'a gitmiştir. Biz onu alemlerin yüce Rabbine havale etmişizdir. Kabre koymuşuzdur. Amelleriyle Rabbi ile Mevlası ile başa baş kalmıştır. Varsa taksiratını Rabbim affetsin. Daha da güzel dualar. Rabbim cennetinde ağırlasın. Makamını cennet eylesin. Efendim kabrinde ilk gecesini mesela asan eylesin gibi güzel dualar. Ama denilir ki varsa Rabbim taksiratını affetsin. Olabilir. Biz insanız. Biz insanız. Geçtiğimiz zaman, ömür içerisinde dalgınlıklarımız olabilir, hatalarımız olabilir, noksanlarımız olabilir. Çünkü biz beşeriz. Çünkü biz insanız. Ama şunu Allah biliyor ki, biz müminiz. Biz iman etmişiz elhamdülillah. Biz alemlerin yüce Rabbi olan Allah'a kul olmaya çalışan insanlarız. Hele hele bugünün dünyasında yani konularımı tahlil edeyim diye şöyle, dün gece sizler için, hani zaman zaman latife olsun diye söylüyorum ya, huzurunuza çıkarken hazırlıklı çıkmak istiyor gönlüm. Dün gece, Sahih-i Müslüm'ün Kitab-ül Fiten bölümünü, hemen hemen baştan sona bir daha okudum. Şöyle bir göz gezdirdim. Acaba bu sıkıntılı günlerinizde, bu ümmeti Muhammed'in çileli günlerinde, dertli günlerinde. Baksanıza, dünyanın her yerinde müminler hemen hemen çile çekiyorlar, sıkıntı çekiyorlar. Efendim, bu bu bu şartlar içerisinde acaba mümin kardeşlerime e, bir e, soluk kaldıracak, onları rahatlatacak bir bir müjde verebilir miyim kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dilinden diye okudum. Orada bir hadisi şerifi tekrar gördüm. Tekrar hatırladım Resulullah buyuruyorlar ki çok değerli kardeşlerim ibadetun fil harc ke hicratin ileyye Dünyanın sıkıntılı, fitne ve fesatla, fesatla dolu günlerinde ibadet etmek, Allah'a kul olmaya çalışmak sanki bana hicret gibidir diye buyuruyorlar. Resulullah böyle buyuruyor bana hicret etmek gibidir. Bu ne büyük şeref, bu ne büyük nailiyet. Şu dünyanın haline bir bakın değerli kardeşlerim. Kaynıyor. Hani eskilerin tabiriyle kazan gibi kaynıyor. Daha ilerisine gitmeyeyim. Bu dünyada bugünkü şartlar arasında bir mümin, güzel bir mümin ki iman etmiştir. Bugün inşallah bu konu üzerinde daha geniş durmaya çalışacağız. Mevlasına kul olmaya çalışıyorsa, amellerini, ibadet ve taatını ifa ediyorsa, Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, umuyorum ki alemlerin Yüce Rabbi boşa götürmeyecektir inşallah. Onun için şartlar ne olursa olsun, günler ne kadar sıkıntılı ve zor olursa olsun, dünya ne kadar fitne ile dolu olursa olsun, mümin ümitsiz asla olmayacak mutlaka ümit var olacak. Kaldı ki inanın böyle hele biz hele biz Rabbim bütün ümmeti Muhammed'e nasip etsin. Bütün din kardeşlerimize nasip etsin inşallah. Bizler elhamdülillah tarihte olmadığımız kadar nimetler içerisindeyiz. Ecdadımızın görmediği kadar güzel günler görüyoruz. Şu halimize bir bakın. Rabbimizin maddi nimetlerine bir bakın. Manevi nimetlerine bir bakın. Rabbim şükretmeyi bizlere ihsan etsin inşallah. Lütfetsin bu nimetlerin hakkını vermeyi ve bu nimetlere teşekkür etmeyi Rabbim bize aynı zamanda nimetlerimizi artırırken ihsan buyursun yani çok güzel günlerdeyiz elhamdülillah çok güzel günlerdeyiz geçen hafta cuma vaazımda acizane bütün hoca kardeşlerimle beraber ben de Kur'an-ı Kerim kursları yaz kursları konusunu beraber işledik şöyle bir düşündüm de değerli kardeşlerim Allah Allah Türkiye'miz, cennet vatanımız ne günlerden ne günlere gelmiş. Daha kısa zaman önce babalarımızın günlerinde ve talebeliklerinde, onların gençliğinde biz ne sıkıntılar, ne çileler görmüşüz. Bugün bu konular ne kadar rahat hale gelmiş. Elhamdülillah. Sanki arada asırlar varmış gibi. Çok daha fazla geriye gitmeye gerek yok. Ben kendi gençliğimi hatırlıyorum. Efendim kendi çocukluğumu hatırlıyorum. O günlerde ne kadar sıkıntılar görüyorduk şunu sizinle zaman zaman paylaşıyorum babacığımın o görev yıllarında bizim de gençliğimiz yıllarında inanın böyle hep bizim evimizde keder vardı sıkıntı vardı babacığım hep düşünceliydi görev yaparken ki 73 yılında emekli oldu yani o 60'lı yıllar ve de işte o dönemdeki bazı yılları ben çok iyi hatırlıyorum Vaaz edip geliyordu mesela kendi kendine böyle elini başına dayıyor ve düşünüyordu, düşünüyordu. Yani hep böyle kederli günler geçiyordu. Dün hocalarımızla beraberdik de bir vesileyle beraber Konya Müfti'imiz hocamız, Şükrü hocamız da öyle dediler. Hocam hep ömrü boyu çile çekmiş ki böyle derdi. Dostlar çok ah ettik, çok ah dedik. İnşallah bir de ölmeden oh diyelim de öyle ölelim derdi. Ama son yıllarında o da yetişti. Bundan sonra umuyorum ki ümmeti Muhammed rahman oh der. Yani dünyada ne kadar oh denilebilirse değerli kardeşlerim, dünyanın haline ne kadar oh denilebilirse tabii, müminin malum imanla ölmeden hesabı geçmeden, Sırat Köprüsü'nü öbür tarafa atlamadan, cennete girip de cemal görmeden çilesi bitmezmiş. Ama, dünya ne günler görmüş, ve şimdi biz hangi nimetlerin içerisindeyiz? Onu hatırlatmaya çalışıyorum, alemlerin yüce Rabbi, Allah'ımız, içinde bulunduğumuz nimetlerin kadru kıymetini bilmeyi, ve bu nimetlere şükretmeyi bize nasip etsin Rahman. Değerli kardeşlerim, Fulkan suresindeyiz dedik hep beraber. Bu sureyi celilede son bölümleri, son iki sahifesi Cenab-ı Hak Hazretleri Rahman'ın kullarından, Allah'ın kullarından bahsediyor. Onların sıfatlarını sayıyor. Onları bize tavsif ediyor Rabbimiz ki biz de onlardan olmaya çalışalım diye. Hani geçen hafta öyle söylemiştik, bu tabir babacığımın tabiridir müminin şahsiyetini ören amiller. Dışarıdan baktığınız zaman müminin görünen kısmı. Tabi kalp hali, gönül alemi, alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ın baktığı bir alem, bir taraf. Biz göremiyoruz, bilemiyoruz. Nahnu nahkumu biz zahir. Büyüklerimizin söylediği gibi biz hep zahire hükmediyoruz. Ama Müminlerin zahire hükmünde de çok önemli bir taraf var Yani bu da çok önemli bir konu Müminlerin inanan insanların bir kişide hayır görmesi Salah görmesi Bu iyi bir insan demeleri Veya öldüğü zaman arkasından Allah rahmet etsin Güzel insandı Mübarek insandı Cenab-ı Hak cennetteki makamını ahli kılsın diye müminlerin ölen kişinin ardından cennetle şahitlik etmeleri çok önemli. Umarız ki cennete girmiştir, cemal görecektir, kabri cennettir diye şahitlikte bulunmaları çok önemli. Yalnız bunu kazanmak da kolay olmaz tabii değerli kardeşlerim. Hani tarihen bazı insanlar öldüğü zaman arkasından şair öyle demiş. Ne kendi eyledi rahat ne millete Veya biri öldüğü zaman Demek daha uygun olur belki Ama biz bütün bütün zalimlere teşmil edebiliriz Öyle diyor Ne kendi eyledi rahat ne millete Verdi huzur Yıkıldı gitti dünyadan dayansın Ehli kubur diyor da Rabbim, Rabbim bize dünyada da iyilikler ve güzellikler nasip etsin Arkamızdan hayırlı at Hayırlı yad bırakmayı, hayırla yad olunmayı nasip etsin inşallah. Eğer değerli kardeşlerim güzel yaşarsak, güzel yaşarsak yani müminlerin içerisinde müminlerin saygı duyduğu, müminlerin sevdiği bir kişi olarak yaşarsak öldüğümüz zaman inanan kardeşlerimiz arkamızdan hayırla yad edecekler güzellikle şahitlikte bulunacaklar ve Resulullah'ın da buyurduğu gibi o kişi cennetlik olacak. İnşallahu urrahman. Yani entüm şu hedaullahi fil art. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz diye buyuruyordu ya sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim arkamızdan ümmeti Muhammed'e böyle hayırla yad ettirecek bir yaşantıyı bize nasip etsin diye Rabbime niyaz ediyorum ve de dua ediyorum. Rabbim bize Güzel bir hayat nasip etsin inşallah Ölürken de çok güzel bir ölüm Bize lütfetsin Değerli kardeşlerim İslam büyükleri diyorlar ki Güzel yaşayıp da kötü öleni biz görmedik Bu da babacığımdan Bunu da onun sohbetlerinde duymuştum Allah dostları büyükler böyle söylüyorlar Güzel yaşayıp da kötü öleni görmedik Rabbim bize hem hayatın en güzelini hem de ölümün en mübareğini, en güzel ölümü ve en güzel kabir hayatını nasip inşallah ki Hakiki hayat inananlar için kabir hayatıdır Yani şimdi insanlar görürsünüz dünya hayatında bağırırlar, çağırırlar, efendim yani işte değişik değişik konuşurlar, şöyle ederler, böyle ederler, filan ederler, falan ederler. Artık siz anlıyorsunuz değerli kardeşlerim. Ama kabre konulduğu zaman o zaman tüm alem çok değişecek, çok farklı olacak. Evet dedik ki Furkan suresinin son ayetlerinde Rabbimiz, Müminin şahsiyetini ören amilleri yani onun hayat tarzını ortaya koyuyor. Hem de öyle buyuruyordu Rabbimiz hatırlayacaksınız. Ve ibadurrahman, Rahman'ın kulları. Rahman'ın kulları. Yani orada Rahman isminin seçilmiş olmasının herhalde özel bir anlamı olsa gerek. Yani Rabbimizin Rahman sıfatı, Rahman ismi ve onun kulları. Onun kulları. O kullar, güzel kullar, tatlı kullar, mübarek kullar. Yani biliyorsunuz Rahman ve Rahim isimleri rahmet kelimesinden türetilmiş kelimelerdir. Sanki Rabbimiz burada bu ayeti kelimelerde Allahu alem diyerek söylüyorum. Müminlerin Hani o eşiddavu alel küffari ruhama ubeynehum diye bir sıfatları var ya, Fetih suresinde müminlerin, o eşiddavu alel küffari kısmını Cenab-ı Hak bir başka yerde izaha bu, bırakıyor, ruhama beynehum aralarında, kendi aralarında çok merhametlidirler. Yönünden müminleri ele alıyor. Ve de zaten, geçen haftaki sohbetimizde hep müminlerin, Vakur insanlar olduklarını, ağırbaşlı insanlar olduklarını hadiselere müdahale ederlerken daima olgunca, vakar içerisinde, sükunet içerisinde, yani yangına körükle gitmeden, dünyanın huzurunu asla bozacak işler yapmadan, hele hele müminlerin huzurunu selbedecek herhangi bir davranışta bulunmadan, vakarla, sükunetle, ağırbaşlılıkla, sabırla, merhametle sonuna kadar karşı taraflardan gelen tepkilere ve de sıkıntılara merhametle muamele ederek muamele eden kişilerdir diye gördük. Evet. Ve devam edeceğiz. Rabbimiz yine Müminlerin bazı vasıflarını bize hatırlatacak. Son ayeti kerimeyi ele alacağım ama ondan evvel bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum değerli kardeşlerim. Kur'an ayetlerini Rabbim nasip etsin de bize hep anlayarak Kur'an-ı Kerim'i okumaya çalışalım. Evet okumak bugünlerde biliyorum kardeşlerimiz okuyorlar. Ramazan'a hazırlık yapıyorlar. Ramazan-ı Şerif'te çokça okuyacağız. Hatimler, hatimler, hatimler. Hatırıma gelmişken söyleyeyim. Bugünlerde çok Kur'an hatimlerine ihtiyaç var. Niye? İşte, i̇şte biliyorsunuz yani. Hadisat meydanda, ortada. İçeriden kazan kaynatmaya çalışıyorlar. Dışarıdan da onların içeride kaynatmaya çalıştığı kazanın altına durmadan odun atanlar var. Malum. Tüm dünya karşımızda. Geçen hafta da aynı şeyleri söylemiştik. Türkiye'nin ne doğusundan dostu var, ne batısından, ne kuzeyinden dostu var, ne güneyinden. Bir de içerideki düşmanlar, bir de içerideki huzurumuzu selvetmeye çalışan ve de bize dünyayı... Yani bakar mısınız değerli kardeşlerim? Bu konulara temas etmesek belki daha güzel olacak ama yok öyle değil. Biz hep İslam büyüklerinden öyle gördük. Haberlerle ve hadisat ile çok yakından ilgilenmişler. Ve de ve de herkes kendi çapında. Herkes karınca kararınca. Anadolu tabiridir bu değil mi? Ben geçen hafta söyledim. Ben de kendi haddimi biliyorum. Kendi cürümümün farkındayım. Ama bir mümin olarak, bu memleketin bir ferdi olarak acizane... Vallahi bakınız böyle asla iddiada zaten bulursam kendime güldürürüm insanları. Karınca kararınca, karınca kararınca. Hani derler ya tarihte anlatılırlar, anlatırlar işte Serçe İbrahim Aleyhisselam'ın o volkan gibi yanan efendim ateşine kakasında su getiriyor damlatıyor gidiyormuş, damlatıyor gidiyormuş. Buna benzer diğer hayvanlardan da anlatırlar. Demişler ya senin bu bir damlacık suyunla ne olacak? Biliyorum ben de demiş bir şey olacağından değil ama hangi tarafı tuttuğumuz belli olsun, saflar belli olsun. Biz Rabbim bu şuurumuzu, bu aklımızı, bu idrakimizi almasın hayatımız boyu böyle olmaya çalıştık. Bundan sonra da inşallahurrahman hep İslam'dan yana, bütün günahkar halimizle, hep Kur'an'dan yana, hep şeriatten yana, hep Resulullah'dan yana, hep Ehli Sünnet ve Cemaat'ten yana tavır koymaya inşallah devam edeceğiz. Rabbim bizi mahşerde bu ikrar ile haşretsin. Bu yoldan ayırmasın. Bu nurdan ve bereketten ayırmasın. Değerli kardeşlerim onu söylüyordum. Kur'an-ı Kerim'i inşallah anlamaya çalışalım. Bugünlerde dedim bu konuya tekrar döneyim. Diğer konuyu tamamlayayım müsaadenizle. Bugünlerde çok hatimlere ihtiyaç var. Çok duaya ihtiyaç var. Çok yalvarmaya, ya Rabbi demeye ihtiyaç var. Çok ayetül kürsi okumaya, ayetel kürsi okumaya ihtiyaç var. Mesela sabahta ve akşamda şöyle oturduğunuz yerde gönlünüzle dünyayı bir gözünüzün önüne alın Değerli kardeşlerim Umarım ki Rabbim lütfeder diyorum Ayet el okuyun Bir kendi etrafınıza üfleyin Ayet el bir daha okuyun Evinizin etrafına üfleyin Ayet el bir daha okuyun Bulunduğunuz şehrin etrafına üfleyin bu, bu gönül alemidir Bu gönül alemidir Rabbim lütfeder inşallah biz burada dua ediyoruz Cenab-ı Hak Japonya'daki, Amerika'daki mümin kardeşlerimize yardım ediyor ya, aynı şey. Bir bulunduğunuz şehrin etrafına, Rabbim kötülüklerden korusun, nefsin, şeytanın şerrinden korusun, şerlilerin şerrinden muhafaza etsin diye. Ondan sonra da kaç ayet el okuyabilirseniz, Türkiye'mizin hudutlarına üfleyin, sınırlarına üfleyin, tamam mı? Bulunduğunuz yerden, bu dua makamındadır. Ondan sonra bir ayet el-kürsi daha okuyun, bütün alemi İslam'a üfleyin İnşallah Bu bir teklif Umarım ki Rabbim bize Rahmet ve merhametiyle muamele eder Oturduğunuz yerden Oturduğunuz yerden Söz açılmışken söyleyeyim Yani mesela e, Değişik vilayetlerde İstanbul'da, İzmir'de Erzurum'da, Kayseri'de Yavrularınız var, evlatlarınız var Askeriniz var, kardeşleriniz var Manen nasıl yardım edebilirsiniz? Mane aleminde, ruh aleminde zorluk yok. Yurt dışında olsa bile böyle. Şöyle gönlünüze yumulun. O yavrunuzu eşiniz olabilir, kardeşiniz olabilir veya bir hastanız var mesela tamam mı efendim? Sıkıntılı bir kardeşiniz var. Onu gözünüzün önüne, seccadenizin üzerinde önünüze oturtun. Sanki orada okuy oturuyormuş gibi Sanki orada varmış gibi ona Fatiha'lar, Ayet-ül Kürsi'ler sureleri İhlas sureleri Felak sureleri ve Nas sureleri Okuyun ve üfleyin Tecrübe edin, telefon edin Sorun, rahatladığını göreceksiniz Bi iznillah Allah'ın izniyle, lütfuyla Ve keremiyle, dualar Dualar tesir ediyor da Allah'ın izni müsaadesi olursa Oradakilere okunan şeyler neler olur neler olur neler olur neler olur tamam mı tamam mı değerli kardeşlerim Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim bu gecenin hatırası olsun inşallah hem cennet vatanımız için şimdi Allah Allah hayret ediyorum yani Geç, dün haberlerde duyuyorum şu kadar İranlı aranıyor gelmişler zalimler oradan Türkiye'nin içini karıştırmaya çalışıyorlar bu ne ihanettir? Bu ne bu ne zalimliktir? Sen güya adı Müslüman olan insansın. Nerede? Nerede değerli kardeşlerim? Nerede? İşte Almanya'nın hali belli, İngiltere'nin hali belli, Amerika'nın hali belli, İsrail'in hali belli, belli, belli, belli. Dediğim gibi ateş çemberi içerisindeyiz. Bunlara karşı dua edelim. Bunlara karşı okuyalım. Bunlara karşı Rabbimizin Nusratini, yardımını üzerimize isteyelim inşallahurrahman. Evet, bunları söyledikten sonra şuna dikkat çekiyordum. Kur'an okuyoruz bugünlerde Ramazan-ı Şerif'te daha çok okuyacağız inşallah dedim. Mümkün olsa da anlamaya çalışsak Allah kelamını. Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışsak, anlayarak okusak. Kur'an-ı Kerim'i anladığımız zaman, bazı ayeti kerimelere baktığımız zaman Rabbimiz iman eden müminlerden Öyle farklı bahsediyor. İnkar eden kafirlerden ise öyle farklı bahsediyor ki hayret edersiniz değerli kardeşlerim. Yani şimdi e, bulunduğunuz şehirler itibariyle Avrupa'da yaşayan kardeşlerimden de beni dinleyenler var. Veya işte Türkiye'nin değişik şehirlerinden beni dinleyen kardeşlerim var. Bulunduğunuz yerde inkarcılar olabilir. Onlar da münasebetlerle çok dikkatli olmak lazım. Çok dikkatli olmak lazım. Eğer onlara bir iyilik göstereceksek, bir güler yüz göstereceksek, onlara bir ilgi göstereceksek, İslam'ın hatırına göstermeliyiz. İslam'ın ve Müslümanların hatırına. Eğer şahsi menfaat ve çıkar için, yani Rabbim muhafaza buyursun, yüzlerine bir defa gülersek, onlara bir Herhangi bir yumuşak muamelede bulunursak, şahsi çıkar için, İslam'ın istemediği bir yerde, riyan Rabbimize vereceğimiz hesap çok zor olabilir. Sen, Rabbimiz şöyle bir soru sorarsa, hangimiz cevap verebiliriz? Sen hangi salahiyetle ve yetki ile beni inkar eden, benim dinime karşı gelen ve de benim peygamberime mesela, Muhalefet eden birinin yüzüne nasıl gülersin? Nasıl ona ikramda bulunursun? Nasıl nasıl nasıl böyle sorular? Hani bazı gayret insanlar vardır böyle biliyorsunuz. Efendim işte şöyle olsun, böyle olsun filan falan. İslam'ın hatırına ise başımızın üzerinde yeri var. Müminlerin menfaatine ise başımızın üzerinde yeri var. Mesela diyelim ki mahallesinde bir komşu var. O komşuya güzel muamelede bulunuyor. Eğer şahsi menfaati ve çıkarı içinse o kötülük o o şahsiyetsizlik o adama yeter de artar da. Tabii biz hep bunu işlemeye çalışıyoruz. Güzel insan olacağız. Vakur insan olacağız. Yani yüzümüzün hali bilemiyorum nasıl olur da ama kalbimizde hele hele çok sağlam olacağız. Bütün bunları niye söylüyorum? Rabbimin İmana verdiği değeri görüyorum Kur'an-ı Kerim'de acizane. Bir de kafirlerin üzerine yüklenişini görüyorum. Arada korkunç diyebileceğim veya müthiş diyebileceğim yöneliş farkı var. Yöneliş farkı var. Rabbim imana ve müminlere ne kadar değer veriyor. Onları ne kadar seviyor. Yani Kur'an katında, İnsan denilen varlık iman eden kişi demektir. Öbür tarafı Rabbimiz çür çöp mesabesinde saymıyor. Saymıyor. Yani hani öleike kel en'am belhum adl ayeti kerimesi de var ya onlar hayvanlar gibidir hatta daha belhum adl daha daha çukurda, daha daha aşağıda, daha daha adi, daha daha sapık. Buradan da anlaşılıyor ki alemlerin yüce Rabbi kafirlere ve küfre asla değer vermiyor. Ha ölmedikçe bir insana tabi hidayetine de dua edebiliriz de hele hele o hal ile öldü mü artık gitmiştir. Saygıya asla layık değildir. Onun için bu noktada çok dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Aman ha diyorum imanımıza sahip çıkalım ve de Müslümanca tavır ortaya koyarken çok dikkatli olalım Yine babacığımın sohbetlerinde duyduğum bir hakikat Bir zat vefat etmiş Bakın çok önemli hayatımız boyu unutmamalıyız bu hatırayı Bir zat vefat etmiş Uzun zaman sonra dostlarından biri kendisini rüyada görmüş Demişler ki nasılsın Cenab-ı Hak Hazretleri sana nasıl muamelede bulundu Diyor ki, 18 yıl oldu ben öleli, 18 yıldır ruhum hala hapiste. Niye? Bir gün diyor, yolda giderken bir münafığın yüzüne tebessümle bakmıştım. Alemlerin Yüce Rabbi, sen benim zatımın, dinimin, diyanetimin, Kur'an'ımın, Resulümün düşmanının yüzüne tebessümle bakarsın, öyle mi? Dedi beni, ruhum 18 yıldır hapiste diyor. Yani alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımızın yarın bu konularda bize asla merhamet etmeyeceğini ve bu konuda asla taviz vermeyeceğini unutmadan davranalım inşallah. i̇nşallah. Cenab-ı Hak Hazretlerinin hiç kimsenin gayret keşliğine ihtiyacı yok. Bizden ihlas istiyor. Bizden samimiyet istiyor Bizden dürüstlük istiyor Hani resul Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine Bir zat gelmişti de Sormuştu ya Süfyan İbni Abdullah Gelmişti de Sormuştu ya Ya Rasulallah Bana İslam'ı öyle bir anlat ki Artık İslam'ı bir daha Kimseye sormayayım İslam konusunda kimseye müracaat etmeyeyim İslam nasıl bir din bana öyle bir anlat ki Bir başkasından bu konuda yardım almaya ihtiyaç kalmasın Artık ne buyurmuştu Aley Aleyhissalatu vesselam Allah'a inandım de Sonra dost doğru Rabbim Bana başta Sonra hepimize Bu şuuru bu hali Bu yaşantıyı nasip etsin inşallah Birbirimize bunun için çok dua edelim Rabbim eğilmekten yamulmaktan insanların hatırına iş görmekten cümlemizi muhafaza buyursun. Biz insanız. Beşeriz, şaşırırız, yanılırız. Bazen menfaati için, bazen şunun için, bazen bunun için ama Rabbim muhafaza buyursun değerli kardeşlerim. İstikametten ayrılmak demek Allah'tan uzaklara düşmek demek, İslam'dan ayrılmak demek, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ters düşmek demektir. Çünkü biliyorsunuz kainatın efendisine peygamberliğinden evvel bile söylenilen söz veya verilen sıfat Muhammed'ül emin. Güvenilir Muhammed. Dürüst Muhammed. Sözü özüne uygun Muhammed. Çoğaltabilirsiniz. E biz de onun ümmetiyiz elhamdülillah. Rabbim bu neşeyi bize de nasip etsin inşallah. Rabbimden niyaz ediyorum, iltica ediyorum değerli kardeşlerim. Yani Sözü uzattık biraz mukaddimede ama sohbet ediyoruz işte Rabbimizin Rabbimizin katında iman ile küfür arasında çok fark var tam 180 derece zıt biri doğunun en doğusu diğeri batının en batısı diye düşünebilirsiniz öyle olunca mümin iman neşesinde olan insandır imanın nuru imanın bereketi her yerde ve her zaman ve her halükarda onun üzerinde görülmelidir diye söylüyoruz değerli kardeşlerim Furkan suresinden birkaç ayeti kerime daha alacağız rahman. ama şimdi bir ara zamanı diyor saat evet bir ara vereceğiz ve birkaç ayeti kerimeyle beraber olmaya çalışacağız buyurun ara zamanımız efendim evet değerli kardeşlerim Furkan suresinde kaldığımız yerden devam ediyoruz Rabbimizin lütfuyla ve keremiyle inşallah. Geçen haftaki son ayeti kerime de alemlerin yüce Rabbi Allah'ımız müminlerin yapmayacakları şeylerden de bahsediyordu iman ehlinin. Ve lezina la yed'un ilahen aher. Bu ayeti i kerimeleri okumuştuk ve mana vermiştik. Artık sadece okuyup böyle geçeceğim ve la yaqtuluna en nefse elleti Allahu illa bil hak ve la onlar söylüyorum, zina etmezler sondan başa doğru gidiyorum Allah'ın haram kıldığı bir cana asla kastetmezler öldürmezler insanı hak yol başka evet illa bilhak. hak sonra da e, Allah ile beraber bir başkasına dua etmezler yani kulluk etmezler ibadet etmezler tanrı olarak mabut olarak görmezler. Eğer bunları yapacaklar yapacak olurlarsa yudaafehul azabu yawm el kıyame ve yahled fihi muhana eğer bu kötü işleri yapacak olurlarsa kıyamet gününde kendilerine azap artırılır çoğaltılır kat kat tatbik olunur. Ve de cehennemde O azabın içerisinde Ebedi son, sonuna kadar kalırlar Veya uzun süre kalırlar Durumlarına, hallerine göre Şurada kalmıştık İlla men Kim tövbe ederse Yani bu küfründen Bu inkarından Bu kötü davranışlarından Kim tövbe ederse Sonra ve amene iman ederse Ve amil amelen salihan salih ameller işleyecek olursa ondan sonra fauleike yubeddilullah seyyiatihim hasanat. Burada çok tatlı muhteşem bir müjde var. Allahu zül celal Hazretleri onların seyyiatını, günahlarını, hatalarını ve kusurlarını hasenata tebdil eder. Üzerinde duracağız kısaca inşallah. Allahu kanallahu al rahima Allahu zül celal Hazretleri çok bağışlayıcı, çok da merhametlidir. Yine ayetin sonu müthiş bir müjde ile kapandı değerli kardeşlerim. Bir kişi eğer inkar ediyorsa, kurtuluşun tek yolu imana gelmesidir. Malum, başka çare yok. Başka bir yol yok. Akif'in dediği gibi başka çıkar yol yok. Günahkar ise onun içinde tek yol, Rabbi muhafaza buyursun. Olur ya büyük günahlar işliyorsa tek yol illâ men önce tövbe edecek. Yani o işlediği günahı bir bırakacak. Pişman olacak. Nedamet edecek. Keşke yapmasaydım diyecek ve de tövbe edecek önce. Sonra ve ahmene iman edecek. Eğer iman dışında çemberi iman çemberi dışında ise iman edecek. Allah'a ve Resulüne bir iman edecek. Ama mümin imanını bir yenileyecek, bir tazeleyecek. Yeniden bir mümin olacak. Yeniden bir Müslüman olacak, iman edecek. Ve amin, sonra da, ve amile amelen salihan, salih ameller işleyecek. Öyle, rastgele tesadüfi bir iman değil, lafta kalan bir Müslümanlık değil. Buna Cenab-ı Hak Hazretleri'nin, hiç itibar etmeyeceğini yarın göreceğiz Rabbim muhafaza buyursun Çünkü iman amel etmeyi gerektirir Madem ki inanıyorsun imanına göre mümin olacaksın Madem ki Tebaadansın Kanunlara uyacaksın Hiç kimse keyfine göre Yolda kırmızı ışıklarda bile geçemez Trafik kurallarına bile Uymak mecburiyetindeyiz Vatandaşlık hukukuna riayet etmek mecburiyetindeyiz. Hiç kimsenin öyle ne hürriyeti ne de istekleri sınırsız olarak karşılanamaz. İmanda da aynen böyle hele hele iman işi ciddi bir iş, Allah'a kulluk işi ciddi bir iş. Ben Müslümanım diyecek keyfine göre bir hayat. Olmaz böyle bir şey. Cenab-ı Hak Hazretleri sadece... O, o tövbe ile ve imanla da bırakmıyor. Ve amile amelen salihan, salih amellerde işleyecek olursa, zaten Kur'an-ı Kerim'e hani dedik ya birinci bölümde reklamlardan evvel, kişi Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumalı, efendim Kur'an-ı Kerim'e nerede baksanız, Cenab-ı Hak Hazretleri imanla salih amelleri beraber zikrediyor daima. Tabi iman muhteşem bir nimet, muazzam bir nimet. Ama onu korumaya, onun muhafazaya ihtiyaç var. O bir ışık, o bir nursa, onu korumaya ihtiyaç var. Koruyucusu da salih amellerdir. Sonra Cenab-ı Hak azətları emrediyor bunu. Onun için diyoruz ki, insanı insan eden imandır. Mümini de hakiki mümin eden salih amellerdir. Ve de bir kişinin, değerli kardeşlerim hepimiz, hani bu ölçüleri zaman zaman hatırlatıyoruz kendimize ki, bu sohbetlerin faydası olsun. Hiç kimse kendisine öyle hak etmediği fazla değeri vermesin. Yani hakkından fazla istihlak istemesin. Şöyle aynaya baktığımız zaman ne kadar adamız, kaç granlık müminiz ve müslümanız, amellerimize bakarlar amellerimize bakarlar. Ve de bir kişinin müminin, bir müminin şimdi mümin üzerinde duruyoruz. Müminin değeri imanın neşesi içerisinde Allahu Zülcelal Hazretlerinin farz kıldığı ve haram kıldığı şeylere verdiği değer kadardır. Ne kadar Allah'ın emirlerine riayet ediyor kişi, ne kadar Rabbimizin haram kıldığı şeylerden Sakınıyor O kadar güzel mümin Veya şöyle söyleyeyim isterseniz Alemlerin Yüce Rabbi olan Allah'ın Zatına verdiğimiz değer Onun emirlerine Verdiğimiz Veya yasaklarından sakındığımız Hal ile ölçülür Ben çok iyi bir Müslümanım çok güzel bir müminim ama e Bakıyoruz hayatına Namaz yok Oruç yok, zekat yok Hanımsa tesettür yok Efendim Ramazan-ı Şerif Gelmiş hiç müminlerin safında Değil, hacetmemiş, Onu beraber umrede görmemişiz Zekat verirken bir hayır yaparken Görmemişiz e sonra günahlar Denildiği zaman yani böyle Bununla biz kimi aldatacağız Kimi aldatabiliriz Rabbi muhafaza buyursun Ben de siz de hepimiz Öyle olunca salih amellere itibar etmek lazım Nedir o salih ameller? Cenab-ı Hak gazetelerinin emirleri ve yasakları. Yani Rabbimizin hani o büyük günahlardan da zaman zaman bahsediyoruz ya, onlardan da mutlaka sakınmamız lazım diye. Bir kişinin alemlerin yüce Rabbi olan Allah'a verdiği değer emirlerine ve nehilerine, emirlerine ve yasaklarına verdiği değerle ölçülür. Ne kadar nefsine sahip olabiliyorsun, o kadar güzel müminsin. Ne kadar şeytanın peşinden gitmiyorsun, o kadar Cenab-ı Hak Hazretleri senden razı. Yani mesela resul sallallahu aleyhi ve selleme verdiği değer bir kişinin ne ile ölçülür? Sünnetlerine ittibası ölçülür. Yarın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahşer gününde huzurda, sen benim ümmetimden biriydin ama hiçbir sünnetimi tatbik etmemişin derse, o kişi ne ile Resulullah'a olan sevgisini efendim anlatabilir çok seviyorum e bu bu olmaz bu lafta kalan Müslümanlık bugüne kadar kimseye fayda vermedi bundan sonra da kimseye fayda vermeyecek öyle olunca salih ameller ancak diyor Cenab-ı Hak azetleri tövbe ederse pişman olursa bana yakışmadı bu hal deyip keşke deyip bırakırsa ondan sonra da yeniden iman ederse Artık anlatmaya çalıştım. Ve o imanı da salih amellerle bezecek olursa, güzelleştirecek olursa فَاُولَٰئِكَ işte onlar يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات. Allah onların seyyiatını, günahlarını, hatalarını sevaba, iyiliğe ve güzelliğe tebdil eder. Buradan şöyle iki manayı anlayabiliriz. Cenab-ı Hak Hazretleri artık o geçmişteki günahlarını siler süpürür tövbeleri imanları ve salih amellere e, mübaderetleriyle sadih amellerle meşgul olmaları ile geçmişlerini siler süpürür yok eder artık ondan sonra o kişinin amel defterinde hep iyilikler hep güzellikler olur hep Cenab-ı Hakk'ın olduğu ameller olur ve o kişi Cenab-ı Hak seyiatını hasenata tebdil etmiş olduğun kötü hayatını iyiliğe çevirmiş olduğu kişiler zümresinde olur veya diğer bir mana Cenab-ı Hak geçmişte ne kadar kötülüğü vardı inkarı döneminde isyanı döneminde ne kadar kötülüğü vardı şu kadar milyon kötülüğü vardı o kadar milyonu isterse Rabbimiz iyiliğe tebdil edebilir, iyiliğe çevirebilir o eski kötülükler yani eski hal bırakılır, iyilik devam eder, olabilir. Veya o eski kötülükleri kadar da Cenabı Hak Hazretleri isterse kendisine yeniden lütuflarda ve ihsanlarda bulunabilir, ikramlarda bulunabilir. Ve ma zalika bi aziz. Cenabı Hak Hazretleri için hiç zorluk yok. Neden? Niçin? Hiç kimse soracak bir şey değil. Fa alu limay yuri diyoruz ya, istediğini yapar. Demek ki bizim yapacağımız iş imanımızı canlı tutup Geçmişte hatalarımız varsa onlara tövbe edip asla asla ümitsiz olmayıp onlara tövbe edip imanımızı her dem taze tutup yenileyip sonra da salih amellere yönelmemiz. Hayatımıza güzel bir çehre kazandırmamız. Böyle olunca alemlerin yüce Rabbi lütuflarda, ihsanlarda devamlı oluyor ve keallellahu'l Allahu zul celal hazretleri çok bağışlayıcıdır, gafurdur merhametle günahlarını kullarının siler onların isterse yenilerini yerine tamamen hasenat ihsan eder ve rahima çok da merhametlidir çok da merhametlidir yani dünyadaki merhametini işte görüyoruz Rabbimiz Rabbimiz merhamet ediyor fırsat veriyor yani inkarcılara bile fırsat veriyor ama kıyamet gününde durum farklı olacak biliyorsunuz ve men tâbe devam ediyor ayeti kerime ve mətabe, وَعَمِلَ صَالِحًا kim tövbe eder, günahlarına tövbe eder, yani müminler için de yeni ayrı bir müjde, yeni ayrı bir ikram öyle diyeyim. Geçmişte yaptığı hatalarına tövbe eder ve amil salihan salih ameller işleyecek olursa, fəinnu yetūb ilā Allāhi Cenab-ı Hak Hazretlerinin huzuruna Allah tövbesini kabul etmiş halde. Günahlarını bağışlamış halde, tertemiz olduğu halde çıkar. O ne kadar önemli. Ne kadar önemli değerli kardeşlerim. Rabbimizin huzuruna temiz çıkabilmek, bağışlanmış olarak çıkmak değil mi? Ee, kalbi selim diyoruz ya zaman zaman. Böyle bağışlandığını ümit ederek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu Zülcelal Hazretlerine hüsnü zannediniz diye buyuruyorlar. Hüsnü zannediniz. Yani Rabbim beni affedecek. Rabbim beni bağışlayacak Rabbim beni cennete koyacak Rabbim bana cemalini lütfedecek Hep böyle güzel güzel zanlar besleyiniz Cenab-ı Hazretlerine Ama bu hüsnü zannın şartı da Güzel amellermiş Hüsnü zanni billah Min husnül ibade Allah'a hüsnü zan etmek Yani Rabbim beni imanla öldürecek Cennete koyacak Cemalini gösterecek Resulullah'a komşu kılacak Diyebilmenin ana şartı da İbadetin güzelliğindendir. İbadetin güzelliğindendir. Rabbim bizi bize bırakmasın, sevdiği kullarıyla beraber, razı olduğu yolda daim eylesin. Eğer mümin böyle güzel ameller işleyecek olursa, Cenab-ı Hak Hazretleri salih amellere devam edecek olursa, yani niye niye sohbet ediyoruz ki değerli kardeşlerim? Bir mümin kardeşimizi bir iyileğe daha, bir güzelliğe daha veya daha güzel bir hali daha, Teşvik edelim, kendi nefsimize de bu talim olsun. Mümin kardeşlerine böyle güzel amel etmelerini söylemiştim. Hadi bakalım sen de adam ol diye kendi nefsimize nasihattır bu yani. Hep beraber el ele verelim, gönül gönüle verelim. Şu üç günlük fani dünyada ebedi saadet ve selametin inşallah müjdesini alalım. Ki inşallah bir sonraki bölümde zaman kalırsa bahsetmeye çalışacağız. E zaten berat gecesine de gelmişiz. Bir yıllık amellerin yeniden tesvit olunup, işte bir yıllık takdirin yeniden böyle ortaya konulduğu güzel günler içerisindeyiz. Müminlerin, iman edenlerin cennet beratının verildiği günlere doğru da gidiyoruz. Eh, Rabbimiz bize lütfuyla muamele etsin, ihsanıyla muamele etsin inşallah diye yalvarıyoruz. Ama bunun için demek ki bizim de tövbe edip, Hatalarımızdan, noksanlarımızdan dolayı Rabbimize yönelip salih ameller işlememiz lazımmış. Ve devam ediyor ayet-i kerimeler, değerli kardeşlerim. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّٰرَ وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ Onlar o güzel müminler, hani dedik ya, müminin şahsiyetini öğren amiller dedik ya, onlar asla... Yalan şahitlik, yalancı şahitlik de yapmazlar. Çok önemli bir konu. Çok önemli bir konu. Çünkü söylediğimiz her şey olunuyor, tespit olunuyor değerli kardeşlerimiz. Alemlerin Yüce Rabbi zaten biliyor. Bir de iki tane meleğe görev vermiş, onlar durmadan yazıyorlar. Bir de yarın kıyamet gününde, onların yazdığı amel defteri önümüze açılacak, bir de yarın kıyamet gününde Cenab-ı Hak Hazretleri dilimizi mühürleyecek ve de bütün organlarımıza diyecekmiş ki konuş bakalım. Konuş, göze diyecek konuş, kulağa diyecek konuş, ele diyecek konuş. Dile söyleyecek, sen neler anlattın, neler söylediğimi söyle bakalım. Vay o yalancıların haline. Vay o müfterilerin haline. Rabbi muhafaza buyursun. Yani değerli kardeşlerim Bir mahşer ahalisinin Huzurunda rezil olmak Ne korkunç bir şey Ne korkunç bir şey Ya ya. Onun için dikkatli olmak lazım Dikkatli olmak lazım Bir yerde vaz ediyordum da Kürsüye çıktım Daha önce söylemiştim galiba size Ama yeri geldi tekrar paylaşayım bir, Birisi bir zat Şey koymuş bir kardeşimiz tabi Camiye gelen birisi çünkü Yazı koymuş. Hocam diyor yalancı şahitlik yaptım ben diyor vaktiyle diyor. Ve o ben yalancı şahitlik yaptığım için diyor bir kardeşimiz tam bir yıl hapis cezasına mahkum ettiler. Nasıl halallaşacak? Yani o insan desek ki bile ben sana hakkımı halal ediyorum dese bile bu iş nasıl tahakkuk edecek düşünebiliyor musunuz değerli kardeşlerim? O insanın şahsi hayatını düşününüz. Sebepsiz yere bir yıl cezaevinde yattı. Kaldı ki neler var neler var daha. Ben yaşadığım bir tanesini anlatıyorum size. O kişinin aile hayatını düşünün. O kişinin ticaret hayatını düşünün. O kişinin çocuklarıyla münasebetlerini düşünün. Yani hangi yönden baksanız korkunç. Korkunç. Ve ben Müslümanım diyen böyle bir şeye nasıl cüret eder? Nasıl, nasıl cesaret gösterir? Nasıl yalan söyler yahu? bir başkasının hakkında. Ve bununla nasıl helallaşılır ben anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Önemli bir konu. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretlerinin dile sahip olmak konusu çok önemli. Bu konuyla önemli hadisleri var ama şimdi yine bir ara vereceğiz. Aradan sonra yine beraber olacağız ve sohbetimizi öyle tamamlayacağız inşallah. Efendim yalançı şahitlik veya yalan yere şahitlik etmek İlahi hakikat bir ifadede ve beyanda bulunmak. Hakikaten bir müminin yapacağı iş değil. Resul-i Vesselam sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin tavırları bunu çok net ortaya koyuyor. Ayeti kerimelerde de Rabbimiz işte açıkça belli ediyor. İfade buyuruyor Rabbimiz. Aleyhissalatu vesselam kitaplarımız diyor ki bir gün Sahabe-i kiram efendilerimize buyurdular ki, أَلَاُنَب۪يُكُمْ بِأَكْبَرِ kebair Size en büyük günahları veya günahların en büyüklerini haber vereyim mi? Sahabe-i kiram buyurun ya Resulallah dediler. Bakınız çok önemli. Bir dedi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a şirk koşmak. Hemen arkasından ne sayıyor gençler? Anne ve babaya asi olmak. وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ Anne ve babaya karşı gelmek. Üçüncü olarak da, yalan söylemek, yalan yere şahitlik etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu diyor sahabeyi i kiram efendilerimiz, böyle bir yere yaslanmış olarak söylüyordu, doğruldu, doğruldu ve üç defa tekrar ettiler. Hem de o kadar çok tekrar ettiler ki, yani öyle bir hal içerisinde tekrar ettiler ki bu yalan söz ve yalan şahitliği, yani o kadar endişeli olarak aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri bu tembihde bulundular ki, kıyamadık kendisine ve keşke sussa Resulullah bu kadar üzülmese dedik diyorlar. Keşke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sussa da bu kadar kendini üzmeseler dedik diyor sahabe-i ikram efendilerimiz. Yani değerli kardeşlerim, sözün özü şu, mümin yalan söyleyemez, mümin yalan şahitlik edemez. Yalançılar yarın alemlerin yüce Rabbinin huzurunda çok pişman olacaklar, çok perişan olacaklar. Rabbim muhafaza eylesin. Evet, aslında özel bir konu. Daha evvel bu konuyla ilgili özel sohbet ettiğimizi ben biliyorum acizanem. وَلَذ۪ينَ لَا يَشَدُونَ وَاِذَا مَرُّوا بِلَغْبِ Bir fuzuli işe, bir lehviyat'a uğrayacak olsalar, yani Rabbimizin razı olmayacağı bir iş, bir davranış, bir söz, herhangi bir hal, herhangi bir tutum, herhangi bir tavır, bir toplantıya gitmişsiniz fuzuliyat. Veya bir yerde insanlar konuşuyorlar, gayrı meşru şeyler. Bir düğüne katılmışsınız, gayrı meşru davranışlar, ne bileyim bir çarşı pazar ve orada Allah'ın razı olmayacağı şeyler, böyle bir şey, laf, fuzuli şeyler. Ee, hani dedemizin tabiriyle anlatmaya çalışayım. Dünyaya ve ahirete yaramayan işler. Evet. Böyle bir böyle bir hale, böyle bir durumla karşılaştıkları zaman böyle bir durumun üzerine geldikleri zaman merru kirama Oradan böyle vakar ve sükunetle geçer giderler. Orada uyan, o, oyalanmazlar. Çünkü müminin saati, zamanı değerlidir, kıymetlidir. Öldürülecek vakti yoktur müminin aslında. En azından git evine istirahat et. Şimdi mesela hocam akrabalarımızın misal. Düğünleri oluyor. O düğünlerde gayrı meşru şeyler var. Gidelim mi gitmeyelim mi? Telefonla tebrik et. Hayırlı olsun de veya gidersen kapıdan tebrik et, o masiyetin içinde bulunma. Yani daha ilerisi için, yok yok onları zaten söylemiyoruz. Onlar bizim dünyamız değil. Yani Rabbim muhafaza buyursun, barlar, pavyonlar, şunlar, bunlar, filanlar, falanlar Babacığım rahmetullahi aleyh bu konuda vaazlarında çok dikkat çekerdi, efendim çok ikaz ederdi. Müminler artık akılları başlarına geldi. Oraların cemaati biz elhamdülillah değiliz. Ama müminlerin oldukları yerlerde de bazen dalgınlık olabiliyor, masiyet olabiliyor, dedikodu olabiliyor, gıybet olabiliyor, gayrimeşru davranışlar olabiliyor. Toplantılar ne bileyim Cenabı Hak hazretlerinin razı olmayacağı şeyler olabiliyor. Veya düğünlerde veya şurada burada işte ha öyle bir yere uğradı mı mümin merru. Evet diyeyim efendim merru kıra ama vakarle ve sükûnetle Hani daha evvel emşûn alel ardı hünen ve izâ khâtabehum elcâhilûn kâlû selâme ayetü kerimesini yukarıda okuduk ya. Selam deyip oradan geçip giderler. Orada müminin öldürülecek vakti yoktur. Vellezîne izâ zükirû bi âyâti rablerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığı zaman o Rahman'ın kulları, o güzel kullar, o güzel müminler bu konuda bak şöyle bir ayet-i kerime var. Sen böyle yapıyorsun ama Rabbimiz Kur'an'da şöyle buyuruyor. ve ne bileyim işte, bunun doğu, ıı, ilerisi olarak, ıı, bunun devamı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini de rahatlıkla alabiliriz. Sen böyle yapıyorsun ama aleyhissalatu vesselam böyle buyuruyor. Mesela denildiği zaman tabi burada bir ayet-i Rabbihim Rab'lerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığı zaman لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمَّنْ وَعُمْيَانَا o konuda sağır ve dilsiz gibi davranmazlar. O konunun üzerine öyle hani Elmalı Efendi, Elmalı hamd Efendi böyle buyuruyorlar. Sağır ve kör gibi efendim ee, kör ve kör ve sağır gibi kör ve sağır gibi düşmezler. Yani Allahu Zülcelal Hazretlerinin yasakladığı bir iş bu diyorsunuz, duymamazlıktan geliyor. Yahu senin bu yaptığın iş haram diyorsunuz. Hiç oralı değil bu iş, bu davranış gayrı meşru bir şey diyorsunuz, Cenab-ı Hak gazeteleri haram kılmış diyorsunuz, hiç gözünüzün içine bakıyor böyle kör ve sağır gibi, sanki duymamış sanki hakikati görmemiş gibi, niye? işine gelmiyor çünkü Rabbim muhafaza buyursun, bu tavır mümin tavru değildir Rabbimiz müminleri ikaz ediyor, olur ya hata etmişiz, ya demek öyle mi? böyle bir ayete kerime mi var? Rabbim haram mı kılıyor? bıraktım bıraktım. Hani mesela asr-ı saadet'i düşününüz. İçki haram kılınmıştı. Bir kişi, bir kişi çıktı sokaklara. Haberi vahidin değeri üzerine duruyorlar da hep benim benim bu haber bu bu mesele aklıma gelir. Yani ilim erbabına acizane e, duyurumdur. Bir kişi sahabeden bir kişi çıktı sokaklara ve dedi ki içki haram kılındı. Bütün sahabe-i kiram içkileri döktüler, kaplarını kırdılar, tamam dedi. Hani, e, tamam değil mi artık? Bırakmadınız mı denildiği zaman bıraktık. İnteheyna Ya Rab dedikleri gibi. Evet. Veya اَلَمْ yani لِلَّذ۪ينَ amanu اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِيْلَهِ O ayet-i ile ilgili bazı hoş hatıralar anlatılır. Böyle Abdullah İbni Mübarek için veya İmam Azam Hazretleri'nin babası için böyle, Abdullah İbni Mübarek'in hayatını ben bir ara çalışmıştım da ayet-i kerime özür diliyorum efendim saz çalarmış bir BB enstrümanı varmış. Allah'ın mübarek gençliğinde biraz böyle tiz bir delikanlıymış Bir gün diyor elindeki o aletle meşgul olurken ayeti kerimenin içerisinden bu şeyi o aletin içerisinden o sazın içerisinden bu ayeti kerime okundu. Elen ye'n lillezine amenu en takşa qulubuhum li Yani e, iman edenler için Allah'u müminler için Kalp, müminlerin kalplerinin Allah için korkmaları zamanı gelmedi mi daha daha daha ne kadar devam edecek bu kaflet, bu, bu isyan bu tuyan? ne zaman tevbe edeceksin ne zaman yöneleceksin gibi sanki kırdı orada diyor ve geldi ya Rabbi dedi ondan sonra da o muhteşem insan oldu işte Abdullah İbni Mübarek Rabbim şefaatlerinden nail kılsın üzerinde özel bir duracağız dedik ama duramadık hakikaten muhakkak hayatını bir gün anlatmaya değer büyük bir insan böyle, böyle bir telkin geldi mi böyle bir tavsiye geldi mi asla asla kör ve sağır davranmazlar hani ne var semînâ atana, ufrâneke rabbenâ u eleykel masîr <gülüyor> işittik ve itaat ettik Anadolu tabiriyle başım gözümün üstüne başım gözüm üstüne ya Rabbi Baş üstüne diyoruz e büyüklerimiz bir şey emrettikleri zaman e Rabbimiz emrediyor. Ayet-i kerime böyle geliyor. Semi'na vatana. İşittik ve itaat ettik. Olur ya dalgınlık olabilir. Sahabe-i kiramın hayatında bile olmuştu böyle. Ayet-i kerimeyi yanlış yorumlamışlardı. Ta Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın döneminde ve de ve de hata ettiler. E dediler şu ayet-i kerime yok mu ya Ömer? Niye böyle yapıyorsunuz? tuttu Hazreti Ömer onların. Niye böyle yapıyorsunuz? E dediler, işte biz müminiz Cenab-ı Hak müminlerin, o ayeti kerimenin anlamı o değil. Bırakacaksınız. Biz dediler yanlış yapmışız, derhal bıraktılar. Bıraktılar. Terk ettiler. Yani şimdi müminlere, Müslümanlara söyleniliyor böyle. Dostları söylüyor, kardeşleri söylüyor. Bazen, gençler, yaşlılara söylüyorlar değerli kardeşlerim. Mesela evlat babasına söylüyor. Babacığım diyor, Allah sohbete gidiyor çünkü yavrucağız. hocasından duymuş, işitmiş. Babacığım, Allah faizi haram kılmış. Yapma, alma diyor. Sen karışma diyor, sen karışma. Sen ne bilirsin ki daha diyor. Sen daha dünkü çocuksun diyor. Ya kendinden söylemiyor ki. Allah'ın kelamından söylüyor, Resulullah'dan söylüyor. Hakikat, ''Hudil hikmete min eyyi vi'a imkan'' Hikmet hangi taraftan gelirse, hangi kapta bulursan al diyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri. El hikmetu daalletül mümin. Hikmet müminin yetik malıdır. Eine ve cedaha Nerede bulursa alır. Yani çocuktan gelmiş, gençten gelmiş, akrabadan gelmiş, işçisinden gelmiş. Mesela bir işçi bir gün geliyor mesela patronla diyor ki abi diyor yani sen bize burada ekmek parası veriyorsun ama gördük veya duyduk ki işte gayrı meşru işin var senin ne olur bizim de rızkımızı karışma sen deyip çıkartabiliyor yok öyle değil öyle değil bu işi asla gurur işi gurur meselesi yapmayacağız nereden gelmişse nasihat boynumuz şeriat adına gelen tavsiyelere kıldan ince olacak onun için onun için Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz müminler için böyle buyuruyorlar. Fezekkir fe innez zikra tenfaul Müminin. Muhammedim sen hatırlat. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir. Tenfaul Müminin, Eğer fayda vermiyorsa Allah'ın ayetlerini anlatmak bir adama fayda vermiyorsa yakın zamanlarda mesela şöyle işler oldu. Bir yerde bir yerde görevli mesela Olur ya bir işare, bir işare dedi ki mesela o görevli işte bir hadisi şerifi söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor falan değil. Yani sadece bir hadisi mana olarak orada söyledi. Vay efendim sen misin bunu söyleyen? İşte bunlar şeriat getirecekler, bunlar vaz ediyorlar, bunlar şöyle bunlar böyle. Yahu Allah ve Resulü'nden daha doğru sözlü kim olabilir ki? ve bir inanan bir müminin kim olursa olsun, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan, Genel Müdür, Daire Müdürü, Amir, Memur, Diyanet İşleri Başkanı veya işte İmam, Müezzin yani bir insanın, bir müminin, inanan bir insanın herhangi bir konuda Allah'ın ayetlerini ve Resulullah'ın hadislerini söylemesinden tabi daha ne olabilir ki değerli kardeşler? Tabi söylenecek. Tabi. Ve de karşıdaki eğer Rabbimiz ne kadar ince buyuruyorlar. فَاِنَّ zikra Hatırlatmak tenfaul müminin. Ama adam öyle değil ki, İslam'a karşı, şeriata karşı, vay anam vay, balkonuna yazmış, pankart halinde kahrolsun şeriat diye, çok eski hatırlıyorum böyle, bilmiyorum yenilerde var mıdır diye vay vay vay vay vay vay vay vay tek başına bir virüs olarak frengi mikrobu kadar çok özür diliyorum adi bir mikrop olarak kainatı yoktan var eden kudretle savaşıyor kahrolsun şeriat diyor şeriat ne? Allah'ın dini Allah'ın nizamı işte Kur'an-ı Kerim önümdeki Kur'an-ı Kerim Resulullah'ın getirdikleri şeriat bu Rabbim muhafaza buyursun. Rabbim muhafaza buyursun. Ya, biz hayatımız boyu Allah şahit, saniyenin trilyonda biri kadar bir zaman dilimi içerisinde bunlara muhabbet duymadık, sevmedik onları. Onlardan yani asla olmadık. Bir Allah dostunun dediği gibi. Ya Rabbi yarın kıyamet gününde öyle diyeceğim diyor. Ya Rabbi, Ya Rabbi senin emirlerini hakkıyla yerine getiremedim belki. Belki senin yasakladığın şeylerden hakkıyla kaçınamadım Ya Rabbi. Ama hayatım boyu senin düşmanın olan şu zalime bir nefes ve milyarda biri kadar muhabbet beslemedim diyeceğim. Bununla Rabbimin huzuruna çıkacağım diyor. Biz de inşallah öyle çıkarız değerli kardeşlerim. Rabbim kendi o nihayetsiz kudretiyle bizi kendi düşmanlarına sevgi beslemek, muhabbet etmek, onlara, onlara toleranslı davranmak, onlara böyle muhabbetle bakmaktan muhafaza buyursun muhafaza buyursun. Bu konudaki yanılgının hiçbir şeyle telafisi yoktur. Hiçbir şeyle telafisi yoktur. Onun için hatırlatmak, telkin etmek, yerine göre ikaz etmek fayda verir müminleri için. Müminlere fayda verir diyor. Resulullah tebliğ etmiş, biz de acizane işte becerebildiğimiz kadar sizlerle bu konuları sohbet etmeye Dertleşmeye çalışıyoruz değerli kardeşlerim. Yani bir konuda, ayet-i kerimeden şunu anlıyoruz. Bir konuda Rabbimiz böyle buyuruyor denildi mi? Başım üstüne, tamam. Ben zaman zaman söylüyorum size. Ee, 16 yıl kadar Konya'mızın bir camiinde imamlık yaptım. Hiç söylemekte bir beis görmüyorum. Birinci organize sanayi camiinde imamlık yaptım. Orada devamlı şu iki şeyi anlatmaya çalışıyordum. Genç kardeşlerim geliyorlar içkiler, ama, e, işçiler, aman namazınızı kılın. İşveren kardeşlerim de geliyorlar, aman faizden uzak durun. Bana arkamdan demişler ki, ya bu molla ne bilir? Dünyayı bilmez bunlar, bunlar memur adamlar. Bunların kafasıyla fabrika yönetilmez, sanayici olunmaz. Bugünün dünyasında faiz olmadan... Ya bu benim görüşüm. değil ki bunu ben söylemiyorum ki yahu. Ben söylesem hakikaten öyle. Biz memuruz. Sanayiden anlamıyoruz. Efendim <gülüyor> ama öyle söylemişler. Bu, bu Muallan'ın da bir bazı kardeşlerimize e, nasihatte bulunduk, telhinde bulunduk. Cenabı Hak onlardan sonsuz razı olsun. Ya demek öyle mi dediler? Öyle mi dediler? Mesela bir kardeşim ben hatırlıyorum o gün için çok kıymetli bir arabası vardı. Allah rahmet etsin makamı cennet olsun dedi ki benim araba satlık niye bu araba satılır mı ben dedi bilmiyordum bu kadar olduğunu meselenin bu arabayı satacağım ve faiz bu borcunu kapatacağım orada o mecliste arabasını satlık etmişti sohbet ettiğimiz mecliste Arkadan öyle demişler. Ya bu molla ne anlar bu işlerden? Bu ticaretten anlamaz. Efendim sanayiden anlamaz, şundan anlamaz, borddan anlamaz. Anlamaz, anlamaz demişler. Yani niye onun sözüne bakıyorsunuz da amel ediyorsunuz? Allah ıslah etsin ne diyeyim? Onlar da mümin delikanlarda aslında. Yani Müslüman delikanlarda belli. Yani sorduğunuz zaman biz Müslümanız derler tabii. Efendim, de mi? Arkamdan öyle demişler. Bu bu bu adam yani molla ne? Bunun peşinden gidiyorsunuz. E, bırakın demişler yani o ne anlasın ticaret bugünün dünyasında ticaret faizsiz olur mu ama alemlerin yüce Rabbine Allah'a hamd ediyorum ben orada göreve devam ederken başka şeyler oldu evet başka şeyler oldu onlar iflas ettiler bıraktılar gittiler benim sözümü tutan kardeşlerim ondan sonra çok daha güzel işler yaptılar çünkü bu benim sözüm değildi. ama yanlış anlamayın ha. Allah böyle buyuruyordu faiz meselesinde. Daha güzel işler yaptılar. Cenab-ı Hak onlara daha ciddi ticaretler nasip etti. Velhasıl aciz kardeşleri olarak onlara istikamet telkin ettik. Söz tutanlar kazandılar. Kendim de öyle. Ben de öyle. Nefsim de öyle. Söz tutarsam ben de kazanırım. Rabbim kaybetmekten cümlemizi muhafaza buyursun. Evet. Evet demek ki Allah'tan gelene bütün varlığımıza teslim olacağız. Zamanımız daralmış. Veledine yekuluna Rabbena hablana min ezvajina ve zurriyatina qurrate ayun ve ec'alna lilmuttaqina imama. Bu ayeti kerimeyi böylece efendim Furkan Suresi 74. ayeti kerime. Bu su bu bu ayeti kerimeyi ezberleyin, dualarınızda mutlaka okuyun. İsterseniz i̇şte Veledine <gülüyor> yekuluna bölümünü alabiliriz. Rabbena heb lena min azwajina ve zurriyatina qurrate a'yun ve imama. Müthiş bir dua. Dua mı istiyorsunuz? İşte size dua. Dünyayı ve ahireti mamur edecek, dünyanızı ve ahiretinizi aydınlatacak, sizi ve sizden sonra kıyamet sabahına kadar neslinizi Allah yolunda kılacak bir dua. Bir gün yaparsınız da bir kabul olursa. Hadimi Hazretlerinin dediği gibi düdüğü çaldınız geçti gitti. Peki Rabbimiz ne buyuruyor? Velidine onlar derler ki o kullar o Rahman'ın kulları şöyle dua ederler. Rabbana heblena min ve Ya Rabbi eşlerimiz ve de evlatlarımız ve zürriyetimiz, çocuklarımız, evlatlarımız ve torunlarımız zürriyetimiz konusunda bize hep göz aydınlığı nasip et bize hep senin razı olacağın senin nurun ve bereketin içinde olacak göz aydınlığı denilince artık sayın sonuna kadar maddesiyle ve manasıyla imanıyla ahlakıyla ve faziletiyle dünyasıyla ve ahiretiyle göz aydınlığı olacak eşler ve yavrular nasip et bize zürriyet nasip et hanginiz istemezsiniz hangi mümin istemez bunu ve devama bakınız ve cealna lil müttekine imama bizi mütteki kullarına imam önder kıl ya Rabbi yani bizim neslimizden gelen evlatlarımız hep mütteki insanlar olsun biz onların önünde olan kişiler olalım onların babaları onların dedeleri onların ataları olalım rahmetullahi aleyh babacığım bu duayı çok yapardı Rabbim kabul buyurur inşallah Rabbim kabul buyurmuştur inşallah şaşırtmasın hatta biz e, Kabe-i Muazzama'nın etrafını tavaf ederken her tavafında yani tavafının bir şartında hep bu duayı mutlaka okur Rabbana heblana min ezvacina ve zürriyatina kurrate a'yun ve ve lil lilmuttakine imama وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا Bu bölümü üç defa tekrar ederdi mutlaka. Siz de dualarınızda öyle yapın. Siz de dualarınızda öyle yapın. Rabbim neslinizden ve neslimizden hep müttekiler, hep takva sahipleri, hep iyi insanlar, hep güzel insanlar, hep Allah'a kul, Resulullah'a ümmet, memleketine, milletine faydalı yavrular getirsin inşallah. Allah'tan korkan, Mesuliyet duygusuyla. Yani müttaki artık. Sözün ötesi var mı? Bundan daha güzel bir dua olabilir mi? Ya Rabbi bizi müttekilere imam kıl. Lider kıl. Yani evlatlarımız ve hem eşlerimiz için aile süruru, aile huzuru ve bereketi, yuvanın içerisinden nur eşlerimizden ve de e, zürriyetimizden bize göz aydınlığı yavrular nasip et. Göz aydınlığı ver ve de bizi müttekilere imam kıl. Hem de bu dua, Kur'an diliyle dua. Rabbimizin tespit ettiği dua, her zaman söyledik dua konusunda biliyorsunuz, duaların en mükemmeli, en muhteşemi, en çok kabule şayan olanı Kur'an'da zikrolunan dualardır bunu bu gece ezberleyin inşallah Ramazan'dan evvel ezberleyin inşallah Berat gecesinden evvel ezberleyin Berat gecesinde Ramazan'da mübarek gecelerde bütün dualarınızda namazlarınızın sonundaki dualarınızı hep yapın ve beni de hatırlatın, hatırlayın bana da dua edin inşallah değerli kardeşlerim Rabbena heblena min ezvacina ve dürriyatina gureta ayun ve cealna lil imama amin ya Rabbi, bütün ümmeti Muhammed için, ulaikem <gülüyor> Onlar, o müminler, böyle dua edenler, Rahman'ın bu kulları, artık zamanımız daralıyor, bitirelim değerli kardeşlerim. Rahman'ın bu kulları yukarıdan beridir, sıfatları, vasıfları sayılıp gelinen bu kullar, bu kullar var ya, Yüzzevnel <gülüyor> gurfete, cennetin en ali makamlarıyla, en yüce köşkleriyle mükafatlandırılacak kişilerdir. bir sabrı sabrettikleri için. Dünyada sabrettikleri için e, ve de hadisat karşısında devamlı sabırla, vakarla, sükunetle, yukarıdan gelen ayetleri düşününüz, olgunluk, vakar, sükunet, efendilik, nezaket, nezahet, değil mi efendim? Hep yani kendilerine yapılan hücumlara karşı ve sataşmalara karşı ağırbaşlı bir şekilde, yani tabi ama geçen hafta söyledik. Müminin durmaması gereken yerlerde var tabi. Her yerde de durmayacak. Her yerde de durmayacak. Artık mümin bunun firasetiyle halledecek. Şahsına, nefsine, kendine ait meselelerde sabır, vakar ve sükunet ama dinine, diyanetine, vatanına, sancağına, bayrağına, iffet ve namusuna ha, o zaman Eşiddayu alel kuffar. Tamam mı efendim? <gülüyor> Onu da unutmayacak mümin. Yani vakur olacağım, sabırlı olacağım derken de çamur gibi veya devamlı ezilen, devamlı yok öyle de değil. Öyle de değil. Evet. Nerede yürüyeceğini, nerede duracağını bilecek. Yerine göre bir zalime karşı hakikati söylemek de cihadın en güzelidir. Hele hele zalim bir ee, şey olursa eğer idareci olursa diyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri ona hakikati Akifimiz diyor ya işte zalime layık olduğu işkenceyi çektir mazluma da hakkını ver ki adalet bu demektir onun gibi zalime ve mazluma kime nasıl davranacağını mümin bilecek velhasıl tamam mı değerli kardeşlerim Evet. o e onlar sabretmelerinin neticesi, sabretmelerinin karşılığı mükafatı olarak yuczelul gurfete. Cennetin en ali makamları, en ulvi makamlar. Rabbim lütfetsin inşallah değerli kardeşlerim. Rabbim lütfetsin inşallah. Şu mübarek günlerde, bu mübarek gecelerde alemlerin yüce Rabbine onun sınırsız, sonsuz kudretine sığınarak dua ediyoruz. Rabbim bizi bu Fırkan suresinde anlatılan müminlerden eylesin. Razı olduğu hal içerisinde eylesin yüce Rabbim. Amellerimizi boşa götürmesin. Güzel bir mümin. Ne yapacağını, nasıl davranacağını, nasıl yaşayacağını, şahsi hayatı nasıl olacak, aile hayatı nasıl olacak, ticaret hayatı nasıl olacak, insanlara nasıl muamele edecek, dünyayı nasıl geçirecek, nasıl ölecek ve mahşer gününde, Nasıl olacak? Bunları bilenlerden ve ona göre hareket edenlerden eylesin Rabbim cümlemizi inşallah. Evet. Ve yulekkavne fîha tahiyyeten ve selama o Ali makamlarda o, o cennetin yüce makamlarında karşılayacakları şeyler hep tahiyye ve selam. Hep selam, hem hep esenlik, hep güzellik, hep afiyet, hep iyilik, hep ihsan, hep ikram. Tahiyye ve selam. Huzur ve bereket, afiyet, güzellik, her şeyin en güzeli Her şeyin en mükemmeli Her şeyin en iyisi Ve insana en çok yakışanı Değil mi efendim Artık Rahman'ın kulları oldular mı Cennette âli makamlara erecekler Ondan sonra da orada Karşılaşacakları şeyler hep. Hani melekler kendilerini Karşılayacaklar mı işte cennetin kapısında Selamun aleykum Allah'ın selamı sizin üzerinizde olsun ne güzel işlediniz. Ne güzel bir hayat geçirdiniz. Ne güzel yaşadınız. Fehuluhu halidin. Ebedi kalmak üzere girin cennete. Girin cennete. Ya ne nimet ne devlet. Rabbim bütün ümmeti Muhammed'e lütfetsin inşallah. Öyle dua edelim. Öyle dua edelim. Halidin fiha. Onlar orada ebedidirler, o cennetlerde o yüksek makamlarda, o afiyet içerisinden o nimetler içerisinde halidine fiha, oralarda ebedidirler, sonsuza dek kalacaklar hasonet müstekarram ve muqama kalınacak yer varılacak yer sakin olunacak yer bakımından o cennetler ne güzel yerlerdir ne güzel kalınacak yerler ne güzel ikamet edilecek yerler ne güzel Mevlamız'ın Rabbimiz'in nimetlerinden istifade edilecek yerler Evet. İbrahim aleyhisselam bile ve, cealna, ve cealni min veretheti cennetin na'im. Beni cennet varislerinden yani cennete girenlerden kıl ya Rabbi diye dua ediyor. Biz de öylece dua ediyoruz. Kul ma ya'be'u bikum Rabbi. Sözün sonu ayeti kerimeler böyle bitiyor. Sure-i Celile'nin sonu böyle bitiyor. Kul ma ya'be'u bikum Rabbi. Muhammed'im kafirlere de ki o inkarcılara de ki ma ya'be'u bikum Rabbi dua duakum. Eğer duanız olmasa eğer ibadetiniz olmasa Allah'a kulluğunuz olmasa Allah'a bakan yönünüz olmasa Rabbiniz size niye değer versin ki neyiniz var ey kafirler ey inkarcılar ey İslam düşmanları ey Kur'an düşmanları ey Resulullah'ın müminlerin düşmanları Rabbiniz size niye değer versin ki sizin hayırlı hangi işiniz var hangi ameliniz var ibadet yok taat yok kulluk yok yani hiçbir şey yok. Rabbiniz size niye değer versin ki? Fakat kevvetüm. Siz inkar ettiniz. Yalanladınız. Fesevfe yekunul lizama Öyle olunca Allah'ın azabı da sizin için devamlıdır. Hiç o azaptan kendinizi kurtaramayacaksınız. Devamlı o azabın içerisinde, devamlı o ihanetin içerisinde, devamlı o korkunç halin içerisinde. Rabbim iman edenleri, müminleri muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, maalesef beraat e, konusuna gelemedik ama inşallah bu cuma vaazlarında bahsedilecek, efendim e, o gün akşamki özel sohbetlerde inşallahurrahman anlatılacak. Öyle olunca e, ben de acizane vaktim olsa birkaç kelimeyle temas etmek isterdim. Ama şimdiden kandilinizi tebrik ediyorum. 2000 13 yılı beraat gecenizi şimdiden tebrik ediyorum. Hayırlı olsun, mübarek olsun diyorum. İnşallah gelecek hafta tekrar beraber olmak üzere Rabbimizin rızası için birbirimizi duadan unutmayalım. Ve Rabbim müminler hakkında bu beraat gecesinde hep iyilikler, hep güzellikler, hep muhteşem nimetler takdir buyursun inşallah. Allah'a emanet olun, geceniz hayırlı olsun efendim.